Saatimiz 11.24'ü göstermeye başladı efendim. Malatya'ya uzanıyoruz değerli radyo dinleyenlere. Ekip arkadaşlarımız Malatya'da Malatya'dan seslenecekler. Güzel bir etkinlik var. Film festivali başlıyor bugün. Etkinlikle ilgili detayları paylaşacaklar. Direk merhaba. Merhaba Mustafa. Yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ekipte kimler var? Ee, arkadaşların isimlerini dinlersen biz zikredelim. E, dinleyenlerimizle paylaşalım bu röportajda emeği geçenleri. Ardından sözü size bırakalım. Malatya'dan izlenimlerinizi paylaşın bizimle. Tabii ki teknik ekip Ercan Yaşar, Murat Özgür Batu bizimle birlikte. Mustafa Öncelikle Malatya çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bugün 8. Uluslararası Malatya Film Festivali kapılarını tüm sinema severlerine açtı. Burada gerçekten çok büyük bir atmosfer var. Festivale zaten aylar öncesinden hazırlıklar başlanmıştı ve bugünden itibaren 7 gün boyunca 120'ye yakın film gösterimi, paneller ve birçok gibi birçok etkinlikler olacak. Ulusal ve uluslararası senarist, yönetmen ve yapımcı gibi oluşan katılım bekleniyor. Çok önemli katılımcılar var festivalin. Yanında da çok değerli bir konuğum var, Malatya Uluslararası Film Festivali direktörü Suat Köçer bizimle birlikte şu an. Kendisi festivalle yakından ilgilendi. Emekleri gerçekten çok büyük. Festival hakkında daha kapsamlı bilgiyi kendisinden alacağız. Efendim öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Az önce de dediğimiz gibi Malatya çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor ve Malatya Film Festivali 8. yaşında bugün yerini sağlamlaştırmış ve oldukça önemli bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Bu sene yerli ve yabancı yüzün üzerinde film olduğunu biliyoruz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, festivalin teması nedir? Kapsamı nedir? Filmler hangi salonlarda gösterilecek? Ve filmlerden ziyade gösteriler dışında başka etkinlikler nelerdir? Kısaca Malatyaları kimler ve neler bekliyor? Festival hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Ben de hem size hem dinleyicilere merhaba demek istiyorum. Şimdi e, festival bu yıl 8. Sekizinci kez yapılıyor. E, pek tabii ki e, Türkiye'de çok önemli bir festival. Artık e, sektörümüzün e, çok büyük bir ilgiyle, merakla, dikkatle beklediği bir festival. Ama e, ne mutlu bize ki aynı zamanda e, Malatyalıların da çok büyük bir heyecanla beklediği bir festival. 8 yıl Türkiye'de bir festivalin e, ömrü için... Genç aslında. Malatya e, Uluslararası Film Festivali bu anlamda genç bir festival. Ama bu 8 yıllık sürece, e, zamana çok güzel şeyler sığdırılmış bir festival. Benden önceki arkadaşları da bu anlamda e, emeklerini e, anmak istiyorum burada. Şimdi festivali biz e, çok temel olarak ikiye ayırabiliriz. E, bir, birinci bölümde e, festivalin yarışma. E, kısımları var. E, bu yarışma kısımlarında ulusal ve uluslararası olmak üzere uzun ve kısa filmlerin yarıştığı yarışmalar var. Aynı zamanda Malatya e, Film Platformu olarak e, adlandırdığımız ve e, yapım aşamasındaki projelerin yarıştığı e, bir e, fon bölümü var. Dolayısıyla her ikisinde de e, heyecanlı, keyifli bir e, yarışma atmosferi var. Öte yandan bir de bizim gösterim ve etkinlikler bölümümüz var. Burada da bu yarışma filmlerinin dışında bizim Malatyalı sinema severleri e, seyretmek ist istediğimiz, göstermek istediğimiz filmlerin yer aldığı özel gösterimler, panoramalar var. Ve tabii ki bunun yanında çeşitli söyleşiler, eğitimler, workshoplar e, ve e, özel etkinlikler var. E, bugün açılış günümüz, açılış gününde e, akşam galada... Onur ödüllerini takdim edeceğiz. Onur ödüllerinde bu yıl çok özel ve çok güzel isimlerimiz var. E, usta Oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman'a e, ödül takdim edeceğiz. Onur ödülü ve Yönetmen Osman Sınava onur ödülü takdim edeceğiz. Şener Şen'in ödülünü e, ünlü oyuncu Cem Yılmaz takdim edecek. E, Cem Yılmaz aynı zamanda bugün öğleden sonra 2'de Malatya'da Arif ve 216 filminin gösterimine katılacak ve Malatyalıların sorularını cevaplandıracak. Bu da hem festivalimizi hem de Malatyalıları heyecanlandıran bir bölüm. Perran Kutman'a ödülünü yine çok kıymetli bir oyuncumuz verecek Şerif Sezer. Şerif Sezer dinleyicilerimiz Yol filmi başta olmak üzere pek çok önemli film ve dizideki başarılı oyunculuğuyla hatırlayacaklardır. Osman Sınava ödülünü de e, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur takdim edecek. Çok önemli bir iki ödülümüz daha var. Bu yıl ilklerini verdiğimiz Türk sinemasına katkı ödülleri. E, bunu e, bu ödülleri fonofilme ve e, Malatya'da üç kuşak sinema işletmeciliği yapan ailenin şu an yaşayan en e, önemli en özel e, üyesi Hüseyin Yeşil'e takdim edeceğiz. Bir de emek ödülümüz var o da Derya Ergün Makyor. Son yıllarda Türk sinemasındaki pek çok önemli e, korku ve diğer tür e, filmlerinde e, makyörlük yapan çok önemli bir isim Derya Ergün. E, tabii onur ödüllerinin yanı sıra bu gece e, çeşitli festivalin e, programıyla ilgili çeşitli videoların tanıtımlarının yapıldığı bölümlerimiz olacak. Bazı misafirlerimizin özel konuşmaları olacak. Bir iki misafirimize güzel sürprizlerimiz var. TRT'nin katkılarıyla sağ olsun. TRT bu yıl bizim için... E, Geçen yılda çok büyük katkıları vardı. E, bu yılda yine aynı şekilde e, çok önemli katkıları var. TRT Arşiv konuklarımızdan birine güzel bir sürpriz hazırladı. Onu da inşallah sahnede e, canlı yayında paylaşmış olacağız. Yani program içeriğinden çok ben bu senede yapılan yenilikler hakkında da konuşmak istiyorum. Ee, yenilikler geçen seneden e, farklı bir festival bekliyor bizi. Öğrenciler e, öğrenciler Festival'de TRT Belgesel Kuşağı az önce de dediniz komedi vitrin ve korku tüneli. Özellikle festival geldi ve e, belki köye bir film gelir gibi birçok yenilikler e, görüyoruz. Bu yenilikler hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz? <gülüyor> Tabii ki şimdi e, festivallerin en büyük amaçlarından birisi e, sektör sektöre e, bir anlamda kan akışı sağlamak. Ve bugün Türkiye'de zannedersem 100 civarında sinema okulu var üniversitelerde. Sinema TV bölümlerinde okuyan öğrencilerin festival atmosferini yaşayabilmeleri için, buna tanık olabilmeleri için bir bölüm başlattık bu sene öğrenciler festivalde diye. Ve Türkiye'nin 10 ayrı üniversitesinden beşer öğrenci olmak üzere toplam 50 öğrenci. Bu sene Malatya Film Festivaline misafir ediyoruz. İnan Üniversitesi'nin katkılarıyla bunu yapıyoruz ve bu öğrenciler hem e, festival atmosferini yaşamış olacaklar hem de festivale katılan e, usta isimlerle tanışma imkanı bulacaklar. Çünkü kendi sektörlerinden olan isimler. Evet. Ve tabii ki e, Malatya Film Platformu'ndaki e, baştan Nuri Bilge Ceylan'ın Master Class'ı olmak üzere çeşitli eğitimlere katılma imkanı bulacaklar. TRT Belgesel Kuşağı bizim bu sene çok heyecan duyduğumuz bir m, bölüm. Burada TRT'nin yaptırdığı beş belgesel ilk kez e, Beyaz Perde'de seyirciyle buluşacak. Onun yanında e, bahsetmiş olduğunuz festival geldi ve Belki Köye Bir Film Gelir bölümü geçen sene biz başlatmıştık. Ama bu sene onlarda çok ciddi e, katkı geliştirmeler ve arttırımlar e, yaptık. Örneğin... E, Belki köye bir film gelir geçen yıl 3 ilçesinde vardı Malatya'nın bu sene 11 ilçesinde var ilçelerinin tamamına film götürüyoruz festivaldeki filmlerden bazılarına ekipleri de katılacak o filmlerin ekipleri ve Malatya'nın 11 ayrı ilçesinde e, kimi e, ilçelerde kültür merkezlerinde kimilerinde okullarda bu filmler gösterilecek e, filmleri çeken rol alan bazı isimler katılacak bu gösterimlere ve oralardaki ...insanlarla bir araya gelmiş olacaklar. Festival geldi dediğiniz gibi gerçekten çok özel bir bölüm. Çünkü festival alanı merkez anlamında şehrin merkezi ve bu merkeze çeşitli sebeplerden dolayı gelemeyen... Dezavantajlı bazı kesimler var. Evet çok güzel bir düşünce çünkü. Çünkü biz e, büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak çok fazla film gösterimlerine, panellere, söyleşilere katılıyoruz. Ama evet. Anadolu'daki insan o e, gösterimlere sahip olabiliyor. Aslında bu fikri nasıl oluşturduğunuzu Siz evet, de ekibiniz evet, olarak evet. ben bunu sormak evet, istiyorum. Gerçekten ben ediyorum. geçen yılda ee, tabii ki festival çok coşkulu, çok eğlenceli, çok güzel geçti geçen sene ama bize en çok gelen e, tebriklerden birisi e, belki köye bir film gelir ve festival geldiği ile alakalıydı. Çünkü e, festival merkezine e, ulaşamayan, bir çeşitli sebeplerden dolayı ulaşamayan insanların ayağına bu filmleri götürüyoruz. Evet. Kimler bunlar? Suriye kampındaki misafirlerimiz, huzur evindeki büyüklerimiz, e, engelli dostlarımız. Ve e, hastanelerde ağır tedavi gören çocuklar aynı zamanda sevgi evlerindeki çocuklar şimdi geçen yıl ben bazı gösterimlere bizzat kendim katıldım gittim yerinde izledim inanılmaz bir heyecan var müthiş coşkulular çok mutlular. Bazı oyuncular götürdük geçen sene bu gösterimlere. Tabi televizyondan gördükleri bazı isimlerin oralarda e, e, olması onları çok mutlu ediyor. Müthiş duygulananlar, ağlayanlar, selfie çektirenler, fotoğraf çektirmek isteyenler. Dolayısıyla bu şekilde e, festivalin heyecanını Malatya'nın dört bir noktasına e, götürme konusuna bir adım atmış oluyoruz. Geçen sene e, bu fikir. Arkadaşlarımızdan birinden çıktı. Sonra biz onu bütün ekip olarak oturduk, geliştirdik, e, disipline ettik ve belediyeye sunduk. Tabii ki Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin de burada e, muazzam bir e, inisiyatifi, muazzam bir sahiplenmesi var festivali. Ben naçizane aşağı yukarı 20 yıldır sinema yazarlığı yapan birisiyim ve sıklıkla dile getirdiğim bir şey var. İstediğiniz kadar iyi bir program hazırlayın, istediğiniz kadar büyük konuklar getirin. O festivali organize eden sahibi eğer önünüzü açacak, sizi rahatlatacak, sizi e, bu işi en iyi şekilde yapabilmeniz için motive edecek bir kurum değilse inanın bana e, çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Malatya Büyükşehir Belediyesi dört elle bu işe sarıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Beyefendi çok ilgileniyor, sürekli bilgi alıyor. Ve e, bu festivalin en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için belediye elinden geleni yapıyor. Belediyenin birçok birimi bizimle beraber e, festival merkezinde, sokaklarda, caddelerde, sinema salonlarında adeta nöbet tutuyorlar. O yüzden ben bu vesileyle e, belediye başkanımıza ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. E, TRT başta olmak üzere Malatya valiliği ...Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarımıza bu anlamlı organizasyona destek verdikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Prosedür gereği değil, canı ediyoruz. gönülden <gülüyor> teşekkür ediyorum. İnşallah onların desteğiyle Malatya e, bu festivali çok çok daha iyi yerlere taşır. Şu an 600'e yakın konuğun olduğu ve biletlerin e, düzeltiyorum... Otel rezervasyonları ve uçak rezervasyonları yurt dışı da dahil olmak üzere neredeyse iki ay öncesinden başlayan bir e, devasa organizasyona dönüşmüş durumda. E, el birliğiyle bu organizasyonu çok daha iyi çok daha yüksek noktalara getirebiliriz. Ben ona da inanıyorum. O yüzden e, inşallah hep birlikte el ele bu işi e, iyi yerlere taşırız. Peki efendim, Malatya Film Festivali bugün 8. düzenleniyor demiştik, ee, ilk yılları oranla e, oldukça önemli bir gelişme gösterdi. Sekiz yıllık bir tarihi süreçten e, bahsediyor olacaksak, ee, sinema severlerin, sanatçıların e, ya da basının ilgisi ne boyutta yükseldi? Yani şöyle demek istiyorum, e, Malatya Film Festivali öncesinde neredeydi, şu an nerede? Evet. Ee, bu işi bizden önce yapan ekibi her fırsatta andığım gibi bugün de e, anlıyorum ve emeklerine sağlık diliyorum yapmış oldukları vermiş oldukları katkılardan desteklerden dolayı biz e, yeni ekip olarak geçen yıldan başlayarak bu festivale devraldık ve ee, geçen yıldan itibaren festivalin belediyenin de bu işi üstlenmesi biliyorsunuz belediye de geçen yıldan itibaren üstlendi festivali belediye tarafından düzenleniyor geçen yıldan bu yana ee, belediyenin de katkıları yeni ekibinde e, rotası ve bir takım e, çabalarıyla e, tabiri caizse e, birkaç e, basamak birden yükseldi geçen yıl. Ve geçen yılki yükselişin bir getirisi olarak bu sene çok daha kapsamlı. önemli konuklar, çok daha kapsamlı programlar. Dolayısıyla ben başlangıçta da anlattığım gibi 8 yıllık genç bir festival fakat usta festivallere taş çıkartan bir ışıltısı, bir enerjisi ve bir motivasyonu var. O yüzden ben Malatya'ya bu festivalin ayrı bir keyif, ayrı bir heyecan kattığını düşünüyorum. Geçen yıl salon doluluk oranımız yüzde seksen altıydı. Resmi rakamlar bunlar ve e, bu sene geçen yılki yoğunluğu biraz hafifletebilmek için salon sayımızı arttırdık. E, ve e, arttırdığımız salonları orta ölçekliden büyük ölçekliğe dönüştürdük. Büyük salonlarda artık filmler gösteriliyor. Çünkü geçen sene birçok filmde uzun kuyru kuyruklar oluştu. İzdihamlar oldu. Bazı filmleri yapımcılarından da izin alarak ikinci, üçüncü kez gösterme göstermek zorunda kaldık. Aslında festivale ne kadar büyük bir girişim gösterdiği katılan konutlardan da belli. Oldukça evet. renkli ve alanında yetkin isimler e, evet. görüyoruz. Peran Kutman, Osman Sınav, e, Nuri Bilge Ceylan gibi. Evet. Ben bunun biraz da sizin ve ekibinizin başarısı olduğunu da düşünmüyorum. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür çok... ediyorum. <gülüyor> Naçizane biz de tabii dediğim gibi az önce de ifade ettim. Sinema, ekibin yarısından fazlası sinema yazarı. <gülüyor> Bu işin uzun yıllardır emeğini güden, çilesini çeken, çevre itibariyle iki itibariyle ciddi mesafeler kat etmiş arkadaşlar. Onların ciddi emekleri var yani. Yapmadan önce tabii ki sinema sektörünün içinden birisi olarak festivallerin ne kadar zor organizasyonlar olduklarını biliyordum ama yaptıktan sonra daha iyi anladım. Ee, bu tamamen bir ekip işi ve e, onlarca bölümden, yüzlerce konuktan, her gün onlarca etkinlikten, e, sayısız sahadan, bölümden ve yaklaşık 150 kişilik bir ekipten oluşan devasa bir organizasyon. Ve... Baştan ayağa bir ekip işi. O yüzden bence Malatya Film Festivali'nin en büyük şanslarından birisi ve benim de en büyük şansım bu kadar güzel, bu kadar yetenekli, bu kadar birikimli bir ekiple çalışmak. Efendim programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Malatyalılar'a, bizlere böyle bir anlamlı festival kazandırdığınız için Malatya'yı aslında dünyaya tanıttığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, sizin e, festivale kattı, kattığınız değer de çok çok önemli. Çünkü biz iyi bir şey yapmak için gayret ediyoruz ama bu iyi bir şeyin de e, bu şeyin de festivalinde insanlara ulaşması lazım. Siz de burada çok hayati bir e, görev üstlenmiş oluyorsunuz, katkı sunmuş oluyorsunuz. Ben de size festival adına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Mustafa 8. Uluslararası Malatya Film Festivali Direktörü Suat Köçer bizimle birlikteydi. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz konuğuna ve sana sevgili direkt seni de tebrik ediyoruz. Sevgili Dilek'in de ilk canlı bağlantısıydı. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızdan da Gayet keyifli de bir söyleşi gerçekleştirdiler efendim. Mikrofon başında Malatya'da Dilek Baş vardı. Mikrofonun gerisinde ise teknik ekipte sevgiler Ercan Yaşar ve Murat Özgür Batu bulunuyordu. Kendilerine kolaylıklar dileklerinde bulunduğumuzu, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderdiğimizi ifade edelim ve sözü müziğe bırakalım Berkant söylüyor Samanyolu. Ben bu yere